Öfkenin şiiri Ben kim ne derse desin Savaştan gayrısında yokum Haydi düş peşime gidelim ebedi Ebedidri kalmaya doğru Nicedir Hain suskunduğumuzdan Bak bir daha dağılandı yüreğimiz Roketlerle gelen ölümle yitirdik hasretimizi Hizbullah, er Abbas, Muse diyor. Ama gül açmaz deme sakın. Siperden siperseken ölümlere dost. Canlar namluya kondu, antlar içildi. Şimdi bırakalım artık ağlamayı, sızlamayı. Savaşın dilini konuşturalım. Erkekçe bir kavgaya soyunan. İntikama tutkun yürekleri konuşalım, öfkeler çıksın kınından, hayat bağışlayan silahlara yüklensin umutlar. O tetiğe basan eller şehadeti anlatırlar. Gözlerimiz yoruldu bu topraklarda, gidelim. Kan da gelir arkamızdan, aşk da kanatarak toprakları tel örgülü sınırları gidelim, görelim Yahudi Hayberce. Velbasu badelme günü Yahudiye dost olma suçu önümüze elbet düşecek. O zulüm karışmış imanlarla işlenen cürümlerle, misak-ı milli hudutlarında zevk-ü sefa var, dostlar! Ama nebatiyede her gün yürekler yanar. Aman, ey gözlerim! Sen bakmaya devam et Yahudiye hayberce! Savaşa soyun gönlüm, savaşı solu! İki elim silahlarda çözülmek için, vaktidir şimdi yumruk yumruk kavgalara girmenin. Şimdi damarlarda uyuyan kanlar utansın, alçaklık damgası vurulmuş Yahudi şakağına, namluyu doğrultmayan eller utansın. Susmak, beklemek nöbetinde savaşsız, kavgasız rahat ölümler düşleyip uykuları derin olanlar ve hala biz, siz zamirlerini çekenler utansın. Çatlamaz yüreğinse taşıdı bunca mümin avından ucuz dervişlik postuna bürünmüş insan ve ey omuzlarından aşağıya birikmiş suçları akan ve siz kansız, cansız, bedelsiz, beleş cennet yolcuları olanetlenmiş aşağılık maymunlara hiç değilse bir taş atmazsanız taşıdığınız eller utansın.